La tazulu qadam ibni adama yawm al min 'indi rabbihi hatta yus'al 'an khamsin 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an shababih fima ablahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu fa fima anfaqahu wa madha 'amila Allah 'alima huzurunda ve kıyamet gününde kul beş şeyden sorulmadıkça ayağı yerinden ayrılmaz ömrünü ne ile geçirip çürüttüğünden